Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edip İslam devletini kurduktan sonra Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te küfrün ordularını durdurunca etrafta bütün kabileler, daha uzak yerlerdeki devletler, Doğu Roma devleti, İran, Mısır, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı konuşuyor. Sarayda, kilisede, havrada İslamafobi var. İslam korkusu var. İslamafobi ile yatıyorlar, İslamafobi ile o korkuyla kalkıyorlar. Fakat kabilelerde, gençlerde, kadınlarda, çocuklarda umut var. Hudeybiye musallahası imzalanınca, etraftan kabileler, onlar Medine'ye geldiler. Kendilerinden önce çocukları Müslüman oldu. Çocukları Medine'de, barış ortamında Medine'ye geldiler. Medine'de Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın etrafında, çevresinde çocuklarını gördüler. İslam onları nasıl bir halden alıp başka bir hale götürmüş? Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın kurduğu yeni dünyayı seyrediyorlar. Doğu Roma İmparatoru sarayında o dünyayı konuşuyor. İnsanlarda sarayda korku var endişe var çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam polis olmadan baskı olmadan hapishanelere insanları doldurmadan Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini yeryüzüne tatbik ediyor. İstitmali manada saflar değişiyor. İnne ekrameküm, indallahi etkaküm. Artık ırka göre, soya göre, boya göre değil, imana göre saflar yeniden diziliyor Peygamber Aleyhisselatu vesselamın imametinde. Kumar yasaklanıyor, içki yasaklanıyor, fuhuş yasaklanıyor. Fakat toplumda Hicaz Yarımadası'nda Peygamber aleyhissalatu vesselam'a karşı bir direnç hali yok. Bu suçları işlediğinden dolayı hapishanelerde yığınla insan yok. Polisler, hakimler bunun için insan tutuklamıyorlar, ceza kesmiyorlar. Toplum hızlı bir şekilde değişiyor. Dönüşüyor daha ileride Peygamber aleyhissalatu vesselam Arafat'ta veda hacında faizi de kaldırdığını ilan edecek. Ama henüz sahabe o noktaya gelmediler hızla oraya doğru gidiyorlar. Toplum değişiyor, saraylarda, güç merkezlerinde İslamofobi, korku var. Ama gelenlerde umut var, heyecan var. Müslüman oluyorlar, onu dünyaya ilan ediyorlar. O aşk var, o heyecan var. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, İsa aslamlamadı, fahasına İslamı, yüksünlü Allah onu kendi sevdiği şeyiyle ilgili bir şey değildir. Allah Azze ve Celle bir Müslüman olur, İslamı güzel olur. Peygamber Aleyhisselatu ve makam için, mevki için, rütbe için değil Allah'ın dinini yaşamak için gelirse, La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah deyince. Allah onun bütün günahlarını mahveder, siler. Neler varsa. La taknedu min rahmetillah. Ey 40 yaşına kadar zinaya batan adamlar, kadınlar, içenler, eğlenenler, Allah'a isyan edenler eğer tevbe eder, yönelirseniz la taknedu min rahmetillah. <gülüyor> Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. İnsanlarda bir umut var, iştiyak var, fakat güç merkezleri korkuyorlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı nasıl durdurabiliriz, nasıl engel olabiliriz, onun planı, projesi içindeler. Yine İmam Buhar rivayet ediyor, Medine sokaklarında Peygamber Aleyhisselatu Vesselam dolaşıyor. İslam İnkılabı, Allah'ın hükümleri o toplumda ne kadar uygulanıyor? O uygulama sürecinde eksikler var mı, noksanlar var mı? Peygamber aleyhissalatu vesselam yerinde görecek, ona müdahale edecek. Ensardan birisi kardeşine nasihat ediyor. Diyor ki, bu kadar da haya olmaz. Dünyadan dünyanın bütün zevklerinden el etek çektin. Hayır, zevk-ü sefadan bu kadar da uzaklaşman doğru olamaz diye ensardan birisi kardeşine nasihat ediyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam oraya yaklaşıyorlar. Buyuruyorlar ki: "Dahu fe innel haya'a iman." Onu o halinde bırak. O Haya halinde bırak, Haya imandandır, Haya İslam'dandır buyuruyor. Yani genç kardeşim, sen bir toplumda bir dünyada yaşıyorsun, etrafından insanlar geliyor, en yakınında olanlar geliyorlar. Onlar iddia oynuyorlar, para kazanıyorlar, toto oynuyorlar, loto oynuyorlar, para kazanıyorlar. Sabaha kadar Şehvet dizilerini izliyorlar, yarışmaları izliyorlar. Bizzat onları izleyebilmek için sinemaya gidiyorlar, bilet alıyorlar, para veriyorlar, seviniyorlar. Ama sen üzülüyorsan, sen daralıyorsan, sen Medine'de dahu fe innel hayaa el iman. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın aleyhi abeyini uyardı. Bırak o kardeşin Hazreti Muhammed'in yoluna girmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. O cennetin yoluna girmiştir. Eğer daralıyorsan eğer kalbinde acılar hafakanlar varsa o zaman sen Allah'ın yoluna girdin kardeşim. Sende bir sevinç hali var ama senin bu halini görenler... Onlarda aynı derinlikte endişeler var. Dünyada korku var. Müslüman gençler Mısır'da, Kudüs'te, Doğu Türkistan'da direniyorlar. Allahu ekber diyorlar. Zalimlerin iktidarları yıkılacak diyorlar. affo diyorlar buna. Ama elhamdülillah. Afrika'da kadınlar aç o halde imana İslam'a kendilerine para teklif edip kilise tarafından misyonerler tarafından eğer sen Hristiyan olursan senin karnında doyacak çocuğun da doyacak paralar, dolarlar misyonerler tarafından çocuğu gözünün önünde açlıktan ölürken anneye bu teklifler yapıp. Ama o anneler La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorlarsa Allah Azze ve Celle zalimlerin iktidarını hak ile yeksan edecektir. Sen o yolda dur yürü Peygamber aleyhisselam seni selamlıyor. Yine Buhar rivayet ediyor. Dımam bin Sâlebe, Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'ı duyuyor. Etrafta herkes İslam İnkılabı'nı konuşuyor. Atını alan, devesine binen Medine'ye geliyor. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'ın mescidine devesiyle giriyor. Deveyi çökertiyor. Medine'de Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın mescidinde bir direğe devesini bağlıyor. Diyor ki: "Dımam bin salebe." eyyukum Muhammed Muhammed kim? Allah Resulü Aleyhisselam'ı şöyle yüksek bir yerde hayal ediyor. Peygamber orada oturacak öyle düşünüyor. Diyorlar ki هذا raculul ebyadul mutteki'u Şuraya yaslanan, yüzünden nurlar fışkıran o adam Hazreti Muhammed diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a yaklaşıyor. Diyor ki sana sorular sor bana kızar mısın peygamber Aleyhisselatu vesselam cevap vereyim buyuruyor diyor ki Allah'ın hatırı için soruyorum seni peygamber olarak Allah mı gönderdi Allahümme naam buyuruyor. Evet beni Rabbim gönderdi. Sonra diyor ki sana soruyorum Allah Azze ve Celle sabah akşam günde beş defa namazı Allah mı emretti? Allahümme naam. Sonra orucu soruyor. Sonra sadakayı soruyor. Dımam bin talebe devesiyle gelmişti. Deveyi mescidin içine sokmuş oraya bağlamış efendimiz Aleyhissalatu vesselamla sanki başta alay eder bir hali vardı ama peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yüzüne bakınca ashab-ı kiram radıyallahu anhum onları görünce peygamber Aleyhissalatu vesselam ona, sorduğu sorulara mukni cevaplar verince amen tu bi mâ Getirdiğin neler varsa bütün varlığımla Ya Resulallah sana, Kur'an'ına, sünnetine iman ettim Şahid ol Ya Resulallah Dımam bin Sâlebe oradan ayrılır Beş dakikada Dımam bin Salebe Müslüman olur Kabilesine gider, kabilesine İslamı anlatır, onlar Müslüman olur. O kabileden biri Medine'ye gelir, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a sorar, duman bin talebeye Allah Resulü neler anlattıysa onları sorar. Dımam bin salebe onların tamamını kabilesine doğru bir şekilde anlatmıştır. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bütün sorulara evet doğrudur doğrudur cevabını verir. Yani kardeşim o gün Medine'nin etrafında İslam konuşuluyor. Dışarıdan gelenler peygamber aleyhissalatu vesselam'a asabına bakıyorlar O mübarek yüzü seyrediyor orada iman ediyorlardı Şimdi diyeceksin ki Hocam ekranlar var Belli yerler var Orada İslam'a uymayan haller var Açık kadınlar var Onlarla ekranlara çıksam Orada konuşsam Orada İslam anlatsam Yüz binlere ulaşsam Hayır kardeşim ''Hayır! Hz. Muhammed Aleyhisselam'a ittiba Bak! duman bin Salebe dışarıdan geliyor! Peygamber Aleyhisselam'ın mescidine devesiyle giriyor! okuma bilmiyor, yazma bilmiyor, peygamber ona İslam'ı anlatıyor 5 dakika, 4 soruda İslam'ı öğreniyor, kabilesine gidiyor kabile Müslüman oluyor, kabile Allahu Ekber diyerek Medine'ye geliyor İslam İnkılabı matematikle ifade edemezsin, sayıyla güçle anlayamazsın İnanacaksın, teslim olacaksın. Ya Resulallah, sen yaptınsa doğru diyeceksin. Ora tartışılmaz diyeceksin. Ekranlardan, on binlere, yüz binlere, uygun olmayan ekranlardan konuşursun, hayat değişmez. Ama Peygamber aleyhisselam, okuma yazma bilmeyen, dımam bin salebeye dört soru beş dakikada İslam'ı anlatır, dımam bin onların tamamını doğru anlar, bir kabile bütün mevcudiyetiyle Müslüman olur kardeşim. Etrafta İslam konuşuluyor. İmam Buhari rivayet ediyor Müslim Kitabul Cihat'ta o da orada rivayet ediyor Ebu Sufyan diyor ki Hudeybiye musalasından sonra 30 kişiyle Şam'a gittim Şam'da pazarda dolaşırken çarşıda dolaşırken Heraklius Doğu Roma İmparatorunun hükümdarı Muhammed'i tanıyan birilerini arıyor diye polisler tellallar bağırıyorlar bizi aldılar o zaman Hırakliyus İran Kisra'sıyla savaşır. Onu yenince şükür olsun diye Kudüs'e hacca gelir. Hırakliyus Doğu Roma İmparatoru Kudüs'tedir. 30 kişiyi alırlar. Kureyş'ten 30 kişi. Onlar henüz Müslüman olmadılar. 30'u da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hasım ona düşmanlar. Polisler onları alır. Hadis uzun. Tamamını size anlatma imkanım burada yok. Herakliyus'un huzuruna alırlar bunları. Önüne Ebu Sufyan'ı alır. Arkaya diğerlerini oturtur. Onlara 11 soru sorar Herakliyus. Sonunda o soruların cevabını verir. Yani neden sana bu soruları sordum der Ebu Sufyan'a. Ebu Sufyan o sorulara cevap verirken, o an itibariyle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a düşmandır kardeşlerim. Der ki Herakliyus'da Roma İmparatoru, sana sorular sordum, onlardan birkaç tanesi şunlar. Seeltuke, اَشْرَافٌ نَاسِ اِتَّبَعُوهُ اَمْ uhum Ona insanların içinde makamı, mevkisi yüksek olanlar mı yoksa ezilenler mi ittiba ediyor? Sen dedin ki ezilenler ona ittiba ediyor. Evet bütün peygamberlere tarihte önce ezilenler ittiba etmiş, onlar iman etmişti. Sana sordum dedim ki ona iman edenler, Artıyorlar mı yoksa eksiliyorlar mı? Sen dedin ki artıyorlar, dışarıdan birini insanlar duyarlar, onun yanına gelirler, yanına gelince onun halini görürler, ondan uzaklaşır nefret ederler. Ama sen diyorsun ki uzaktan gelenler dımam bin talebe gibi, devesini bağlarlar onun yüzüne bakarlar peygamber aleyhissalatu vesselam konuşunca orada la ilahe illallah muhammedur resulullah deyip iman ederler o halde iman da böyledir yüreklere girdiği zaman devam eder sana dedim ki seeltuke eyarteddu ahadun sahdetel lidinihi ba'de en yedhule fii dinine girdikten sonra birisi ondan onun yolundan nefret ederek mürted oluyor mu hayır dedin iman böyledir kalbe girince devam eder çünkü onlar Medine sokaklarında peygamber Aleyhisselatu vesselam'ı görüyorlar Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Efendimiz çarşıya çıktılar pazardan şalvar aldılar şalvar alıyorlar Tam o an efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a şalvar satan tezgahtar onun peygamber olduğunu anlıyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın elini öpmek istiyor. Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: "Haza tec'alehul aacim mulukuhum." Bu acemlerin sultanlarına yapmış olduğu bir harekettir. Ene lestu bi melikin اِنَّمَا اَنَا رَجُلُمْ minkum. Ben hükümdar değilim, ben sizin gibi birisiyim. Zaman zaman elini öptürmüştür. Ama orada Peygamber aleyhissalatu vesselam elini öptürmeyi uygun, münasip görmüyorlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü aleyhisselam alacağını aldı giderken ben de arkasından gidiyordum. Dedim ki ya Resulallah şu elindekileri alsam taşısam Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki Sahibu şeyhi ahakku bi şeyhi en yehmilehu Kişi yükünü taşımaya daha uygundur Allah'ın kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığı peygamber Sahabe ona bakıyorlar Ya Resulallah diyorlar Anam babam yoluna feda olsun Ama Peygamber Aleyhisselam yolunda çantasını Bizzat kendi taşıyor Geliyorlar, gelenler kalıyorlar, artıyorlar, irtidad etmiyorlar, dönmüyorlar, sövmüyorlar, hakaret etmiyorlar, orada duruyorlar. Başka neler diyor? Namazdan bahsediyor, iffetten, izzetten bahsediyor. Bütün bunların sonunda Doğu Roma İmparatoru Heraklius diyor ki kardeşlerim, ''İnkâne mâ kulte hakkan, felseye yemliku mevzi'a kadamayha tayin eğer bu dediklerin doğruysa şu ayaklarımı bastığım yere yakında o ve ashabı hakim olacaktır herakluyus bunu dedikten kısa zaman sonra allah resulü aleyhisselamın ashabı kudüs'e suriye'ye filistine doğu romanın önemli bir bölümüne hakim olurlar kardeşleriyim Şimdi saraylarda, kiliselerde, havralarda yeniden Müslüman gençler konuşuluyor. Yeniden İslam konuşuluyor. Medine'deki İslam İnkılabı'na bakın. ''Uzaktan gelen dımam bin salebe beş dakikada hayatı değişmişti. Bizim yanımıza gelenlerin hayatı değişiyor mu? Müslümanlar camiye gelince daralıyorlar mı yoksa rahatlıyorlar mı?'' İslam evimizde konuşulunca yüreklerde bir heyecan var mı? Bir umut var mı? Gençlerde haya var mı? Gençler bütün mevcudiyetleriyle, varlıklarıyla Medine sokaklarında Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlediklerinde nasıl imana, nasıl İslam'a yöneliyorlardı? Aynı şekilde bir yöneliş var mı? Elhamdülillah. İslam'da gençler yeniden Mısır'da, Fas'ta, Suriye'de, Bağdat'ta belalar, musibetler başlarına yağıyor. Ama teslim olmuyorlar, isyan etmiyorlar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeye devam ediyorlar. O halde Heraklius'un sözünü hatırlayın kardeşlerim. İn mâ kulte hakkân'' ''Eğer bu dediklerin doğruysa Muhammed'in ashabı şu ayağımı bastığım yere hakim olacaklar. Hz. Ömer zamanında Kudüs fethedildi. Eğer Efendimiz'in getirdikleri, götürdükleri, bildirdikleri namazdır, cihattır, mücadeledir. Zayıflarla, mazlumlarla, biçarelerle beraber olmaktır. Sokaklara, çarşıya, pazara, İmanı İslam'a hakim kılmaktır. Ayetleri önce yüreklere yazmaktır. Eğer bunu yapabilirsek Allah'ın inayetiyle yeniden göreceksiniz. Kudüs'te Müslümanlar Allahu Ekber diyecekler. O peygamberin müjdesi var. İstanbul fethedildiği gibi Roma'da fethedilecek Müslümanlar. Vatikan'da Allahu Ekber diyecekler Allah'ın inayetiyle. O halde İslam içeride umutsa, sen zenginsin, fakir kardeşine veriyorsun, onun dünyasında senin zenginliğin umutsa, imamlığın, öğretmenliğin, vaizliğin, başkanlığın, valiliğin neye sahipsen, onlar bir menfaat olarak ümmete, mazlumlara dönüyorsa, İslam İçeride umutsa, bir İslam inkılabına doğru dünya içeride, Müslümanların mahalleleri gidiyorsa, içkiden, kumardan, iddadan, uyuşturucadan, ateşten kaçar gibi Müslümanlar uzaklaşıyorlar, nefret ediyorlarsa, o zaman saraylardaki fobinin sahipleri Yenilecektir Allah'ın inayetiyle. Allah yeniden bu dinin önünü yolunu açacaktır kardeşlerim.